Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, dünyanın dört bir yanından ülkelerin temsilcileri 22 Kasım'a kadar sürecek Birleşmiş Milletler iklim toplantısı için Polonya'da bir araya geldi. Maalesef toplantıdan iklim değişikliğiyle mücadele için iddialı bir sonuç çıkması beklenmiyor. Hayan tayfununun vurduğu ve 10 bin kişinin hayatını kaybettiği Filipinlerin temsilcisi ise küresel ısınmayla mücadele için yeterli adım atılmamasına protesto etti. Dünya iklim değişikliğini yavaşlatmak için 2015 hedeflerine doğru bir anlaşmaya varmaya çalışıyor. Filipinler Komiseri Nadarev Sano, ülkesindeki felaketin pek çok kişinin aç kalmasına yol açtığını işaret etti ve görüşmelerden anlamlı bir sonuç çıkana kadar toplantı boyunca açlık grevi yapacağını açıkladı. Sano, dev tayfunların artık günlük hayatın parçası olduğu bir geleceğin önüne geçmek için Ciddi adımlar atabiliriz dedi. Ancak pek çok gelişmiş ülke iklim değişikliğinden çok ekonomilerindeki aksaklıktan endişe ediyor. Çin ve Hindistan öncülüğündeki gelişmekte olan ülkeler zengin ülkelerin salımlarını azaltmak için daha çok çaba göstermesi ve gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluğa son vermek için daha fazla fosil yakıt kullanmalarına izin verilmesini istiyor. Birleşmiş Milletler Şemsiyesi altındaki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinden yani IPCC'den Krishna Kumar Kaniki Çar İçinde bulunduğumuz yüzyılda tropik siklonların sayısının azalabileceğini ancak bu olayların şiddetinin artabileceğini söyledi ve rüzgar hızı ve yağış miktarı büyük olasılıkla artacak dedi. Çevreciler ise harekete geçilmemesi halinde sel ve sıcak hava dalgalarının daha yaygın hali geleceği ve deniz seviyesinin daha fazla yükseleceği uyarısında bulunuyor. Tahminlere göre dünya çapında sıcaklıklar sanayi devriminden bu yana 0.8 derece arttı ve böyle giderse artış bir önceki Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne kararlaştırılan 2 derecelik tavan limiti de aşabilir. Birleşmiş Milletler iklim uzmanlarından oluşan bir panel, Eylül ayında küresel ısınmanın ana sebeplerinin insan faaliyetleri olması ihtimalini %90'dan %95'e çıkarmıştı. Çanakkale'de altın ve maden arayan şirketlerce doğal yaşamın yok edilmesine karşı mücadeleyi yürüten Kaz Dağları köylüleri sürdürdükleri direnişlerini meclis önüne taşıdı. Kaymakam, valisi, jandarması hepsi bizi görmezden geliyor. Çocuklarımız hastalandı, hayvanlarımız sakat ve üremez hale geldi diyen köylüler milletvekillerine Kaz Dağları'nı kurtarmak için bir an önce harekete geçin çağrısı yaptı. Kaz Dağları ve yöresindeki yaşam haklarına kast edilen köylüler Çanakkale Çevre Platformu ile birlikte dün Ankara'ya geldi. Meclis Stigman kapısı önünde toplanan köylüler, sağlığımızı, çevremizi, şehrimizi, onurumuzu savunuyoruz bankartı açtı. Aralarında TTB ve Keske bağlı sendikaların yöneticileri ve çok sayıda kitle örgütü ve siyasi parti temsilcileri de vatandaşlara destek verdi. Kazdağı köylüleri adına ortak açıklamayı okuyan Aysen Günenc, Bunca yıl bekledik, haykırdık, isyan ettik, hastalandık, kimse sesimizi duymadı, bizleri görmedi. Bizim vekillerimiz sadece yöremizin vekilleri değil, ülkemizin tüm vekilleri bizi duysun, bizi görsün, Bir şeyler yapın diye ta Çanakkale'den ayağınıza geldik, dedi. Güneç Bayramıç Kurşunlu Köyü'ndeki maden çalışmasına karşı köyünü, ağaçlarını savunmak için 17 gündür açlık grevi yapan Bülent Özüren'den de bahsetti. Platform üyelerinden ve köylülerden oluşan bir heyette meclise girerek milletvekillerini ziyaret etti. KES Genel Başkanı Lami Özgen ve TTB Başkanı Özdemir Şener de yaptıkları konuşmalarında köylülerin yanında yer aldıklarını, ortak mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Antalya Ahmetler Kanyonu'nda HES yapmak isteyen şirketin silahlı adamlarının köylülere ateş açtığı ve yaralananların olduğu aktarıldı. Sendika.org'un haberine göre köylüler 30-40 kadar silahlı şirket elemanının kendilerine ateş açtığını söyledi. Üzerine ateş açılan köylülerden yaralananların olduğu ifade edildi. HES projesi yapılmak istenen Ahmetler Kanyonu'nda halk 6 Kasım gecesi çadır kurarak nöbete başlamıştı. Ahmetler Kanyonu'nda HES projesine karşı direneşe geçen köylüler... daha önce 8 Ekim günü HES şantiyesine yürüdüklerinde de şirketin özel güvenlikçilerinin saldırısına maruz kalmıştı. Greenpeace üyeleri İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan dünyaca ünlü Sagrada Familia Kutsal Aile Kilesi'nde eylem düzenledi. Geçen hafta yaklaşık 10 Greenpeace üyesi kilisenin kulelerine çıkarak Rusya'da 50 gündür tutuklu bulunan 30 Greenpeace üyesinin Serbest bırakılmasını istedi. Göstericiler içerisinde bir gazeteci ve bir de kameramanın bulunduğu 30 kişilik Greenpeace teknesinin bir petrol platformunu protesto ederken Rus yetkililer tarafından tutuklandığını belirterek bu kişilerin yaklaşık 2 aydır Rusya'daki cezaevlerinde haksız yere tutulduğunu açıkladılar. Gösterilerine dolayısız bir şekilde son veren Greenpeace üyeleri amacımız dünya kamuoyunu bu tutuklamalara karşı duyarlı olmaya çağırmaktı. Bunda da başarılı olduk diye konuştu.